Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aybürt Tunca. 95.0 Açık Radyoda Hukuk Güvenliği programı bugün e, Ümit Altay ile beraber Haluk Yılanici'ye konuk ettik çünkü. E, Yargı bağımsız değil, verilen mahkeme kararları adaletli değil. İşte, e, yargıçlar e, siyasi iktidarın baskısıyla adil kararlar veremiyorlar. İşte bu e, davranışlar etik değil, e, yargıçların olması gibi e, olmadıkları şikayetleriyle birlikte e, anayasa mahkemesi kararlarını uygulamıyorlar. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyorlar. E, bu nasıl olacak? Nerede nasıl çıkacağız? Ve bizim programımızın konusu olan e, hukuk güvenliği nasıl sağlanacak e, tartışmaları sürerken e, Avukat Haluk inanacağı arkadaşımız ki daha evvel e, açık radyo dinleyicileri bilirler. E, programımızın e, birçok bölümüne konuk olmuştur. E, önce hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk bari Evet. Ee, Ümit'ciğim merhaba. Aa, merhaba. Merhaba Bahri abi. Şimdi Haluk İnanıcı arkadaşımız e, bu yargıdaki sıkıntıyla ilgili çok ciddi bir konuyu bir hukuk sitesine yazmış. Yani bu e, yargının e, taraflarının etik. Davranıp davranmalarıyla ilgili bir sorun mudur bu yaşadığımız sorun yoksa başka bir şey midir diye. Çünkü e, biz biliyoruz ki iç hukukta avukatların hem müvekkilleri hem yargıç ve savcılar hem de meslektaşlarıyla olan ilişkilerine ilişkin düzenlemeler var. Yani bir avukat nasıl davranmalıdır şeklinde. E yine biliyoruz ki avukatların rolüne dair 27 Ağustos 7 Eylül 1990'da Havana'da toplanan aslında suçların önlenmesine ve suçluların ıslahına dair bir konferans ve orada alınmış avukatlığın rolüne dair Havana kuralları var. Yine e, Birleşmiş Milletler e, hakimlerle ilgili Bangalore kuralları dediğimiz kurallar var ki bunlar... 2000 tarihinde Nisan 2000 tarihinde toplanılmış e, Viyana'da toplanan bir toplantı ve aslında bu toplantının da adı uluslararası amacı uluslararası suçun önlenmesi merkezinin daveti üzerine yolsuzlukla mücadele küresel program çerçevesinde bir toplantı ama orada e, bir grup yüksek yargıç mahkeme başkanı ve kıdemli yüksek yargıcın hazırladıkları bir e, şey var, e, toplantı var. Orada işte hakimlerin bağımsız, tarafsız, dürüst, mesleğe yakışır, e, eşitlik, ehliyet ve özenle e, çalışmaları gereğine ilişkin ilkeler var. Nihayet e, Haluk'un e, yargının sorunu, yargının tarafları değildir dediği üçüncü bir elten söz edersek, savcılar savcılarla ilgili de bu sefer Birleşmiş Milletler değil ama bu da e de 29-31 Mayıs 2005 tarihlerinde toplanan Avrupa Konseyi'nin topladığı bir toplantıda savcılar için etik ve davranış biçimlerine ilişkin Avrupa e, ilkeleri diye burada da savcıların görevlerini adil, tutarlı e, korkusuz, e, iltimassız ve ön yargısız olarak süratle gerçekleştirilmesine ilişkin kurallar e, kabul edilmiş. Şimdi hem ulusal hem de e, tabii yargıç ve savcıları için e, bizim de iç hukukumuzda bir takım kurallar var ama e, hem hakim hem savcı hem avukatlarla ilgili bu kurallara karşın Haluk inanıcı arkadaşımızın bu yazısında çok önemli bir konuya işaret ediliyor. Belki bu konuyu sadece bu programımızda konuşmakla e, sığdıramayacağız. Bu programı sığdıramayacağız. Belki tekrar konuşmaya devam edeceğiz. E, Haluk inanıcı arkadaşımız diyor ki, hukuk ve yargının demokratikleşmesinde muhafazakar çoğunluğun rolü. Mesele etik mi? Yoksa siyasi mi? diye soruyor. Evet. Ve ee, söylemeye, konuşmaya başlıyor. Evet Halukçuğum. Ee, Bahar abi araya şöyle gireyim. Tabii çok kışkırtıcı bir makale ve hukuk bu, e, kom sitesinde de yayınlandığını en azından e, dinleyicilerimizi duymuş olalım. O baştaki tabii ki hani biraz daha alanı daraltarak Türkiye'de hukuk ve yargı konusunda Cumhuriyet'in ilk kuruluşundan alan e, bir makaleyle karşı karşıyayız. Gerçekten düşüncel anlamda kışkırtıcı diyorum. Çünkü ilk cümlesini ben de söyleyeyim hemen. E, topu ondan sonra Haluk İnanıcı'ya göndermek istiyorum. E, ne diyor orada? Yargı ve hukuk sorunlarının çözümü etik değil. Saf, sapın altını çizerek de istiyorum. Sap siyasi bir meselidir. Bu çok kışkırtıcı bir cümle değil mi? Ne dersiniz? Evet. Bunu Haluk'tan dinleyelim. Daha sonra bizim bu konuya e, yapacağımız ilaveler olacaktır. Sizin özellikle hukuk politik Haluk ve senin e, hukuk politik sitesinde e, birçok kez yazılarını yayınladığınız e, Onur Kararhanoğlu'ların e, Marx'ı ve hukuk kitabında da bu konular tartışılıyor. Bunları sonra e, tekrar e, dönebiliriz ara ara. Evet, Şimdi, da, son dönemde e, e, bu, bu, hukuk ansiobesi ya da hukuk sitesindeki meslektaşlarımın e, da yer aldığı e, yazıda ya da yazı dizisinde gör, görülen gördüğüm yargı ve yaşadığımız içinde bulunduğumuz yaşadığımız yargı ve hukuk sorunlarını sanki etik meseleler gibi algılama işte biraz evvel senin saydığın e, e, yargı aktörlerinin uyması gereken e, meslek kodlarının e, işte tekrar edilmesi, Türkiye'de yargıçların buna uymadığını söyle söylenmesi e, işte düzgün bir yargı olması için de bu kurallara uyulması gerektiği tersinden e, şeklinde bir anlayışı gördüm. Yani bu e, sürekli tekrar edilen bir anlayış. E, e, oysa yargı ve hukuk e, alanında bir konudan bahsediyorsak e, hele hele tekil bir konu değil de genele ...yayılmış bir kodu ise... ...sorunsa, problemse... E, ...şimdi... ...ona başka türlü bakmamız gerekiyor... E, ...onun için önce... ...etik ahlak, hukuk normu nedir... onunla başlayayım... E, ...şimdi biz etik kelimesini... ...işte Aristoteles'ten... Beri e, ...kullanırız, kullanılır... ...Nikomausa etik kitabında... E, e, ...bizim antik Yunan... E, ...felsefesinde... Etik bireysel davranış e, kodlarıdır. E, e, ahlak anlamındadır daha ziyade. Etik diye ahlaktan ayrı bir terimin kavramın doğması belki Rönesans döneminde daha sonra e, olmuş ahlak ve etik kelimeleri biraz daha ayrılmıştır. E, ahlak olsun etik olsun bireyin iç dünyasına hitap eder. Yani ahlak kurallığına uyarsınız uymazsınız. Uymazsanız ahlaksız olursunuz ya da ahlaki zafiyetiniz var demektir. Ee, onun bir müeyyidesi yoktur. Toplum tarafından dışlanmak e, dışında e, ya da e, toplum tarafından işte belli sözlere muhatap olmak dışında. Ki o antik dönemde bu çok önemli bir şeydi. Toplum dışında yaşama diye bir kavram olmadığı için ölümle işte O anlamda aylak ya da etik o antik dönemde e, çok önemli bir müesseydi. E, ama zamanla etik sadece ahlakı ifade etmekten kurtulup Çeşitli ahlaki görüşler arasında değerlendirme yapan ve o değerlendirme sonunda bir etik davranış kodu e, e, belirleyen e, bir düşünce e, ya da işte gibi felsefe dalı ya da e, siyasi felsefe dalı gibi de e, adlandırılabilir. Ya da siyasi felsefenin bir e, bağlantılı alanı gibi de adlandırılabilir. Çünkü etik ve ahlaki devlet kadına taşıdığınız zaman... Yani devlet nasıl davranmalı diye düşünmeye başladığınız zaman politik alanına geçmiş oluyorsunuz. Artık etik ve ahlak alanından çıkmış oluyorsunuz. Antik dönemde bu biraz daha iç içeydi. Ee, devletin davranışlarıyla, bireyin davranışları yani e, mikro ve makro düzeyde değerlendirilirdi. Onun için ahlak ve etik farklılığını önce vurgulayalım. Ee, etik daha genel, daha bilinçli bir davranışın mukayeseyi içeririz. Ona göre kendinizde bir davranış kalıbı seçersiniz. Ahlak ise her toplum biçiminin kendi ahlakı vardır. Örneğin şu anda kapitalist toplumun kendi ahlakı, kendi ahlak biçimi vardır. E, oysa hukuk normu bunların dışında, bunların üstünde bir terimdir. Şimdi çok da karıştırılan bir konu olduğu için üstüne duruyorum. Hukuk normu demek, müaydenendirilmiş, müeydesi olan bir norm demektir. Aylak gibi ister uyarsın ister uyumazsın gibi bir konu değildir hukuk normu. Meslek ilkeleri hukuk normudur. Aylak ya da etik kod diye adlandırılması işte diyelim ki tıpta etik kod ya da işte belli alanlarda etik davranışı anılması hani olsa olsa güzel bir çağrışım yaptığı içindir belki ama biz biliriz ki hukuki olarak bunlar meslek normudur. Çünkü uymazsan müydesi vardır. Mühidesi olan bir şey, e, hukuki mühidesi olan e, devletin e, baskı gücü tarafından mühidelendirilen bir davranış, ahlak ya da etik konusu olmaz. E, şöyle diyebilir miyiz Halukcuğum? Yani meslek kurallarına uymadığınız zaman sizi e, sistem yani bu devlet olabilir ya da e, toplum olabilir koyduğu önceden koyduğu kurallarla sizi cezalandırır veya davranışınızı yaptırımla karşılar ama etik konusundaki bilinen ya da bilinmeyen bir takım kurallara uymadığınız zaman öncelikle kendi vicdanınızla Aynen. hesaplaşırsınız ve bir de toplumun manevi manevi değerleriyle eee ahlak sınırları içinde tutmayalım. eee e, yaptırıma uğrasınız diyebiliriz. Tabii ki. Şimdi dolayısıyla ya İbriz mesela Faruk Eren e, avukat e, etiği dememiş. Meslek kuralları demiş. ilk o Barolar Birliğimizin ilk meslek kuralları kitabına adı Doğru ismiyle meslek kurallarıdır. Ee, 1971 şey... değil mi? 1971 Mersin Genel Kurulu'nda kabul edilen kararlar, şey ee, kurallar. Evet, e, şimdi e, e, o zaman biz bu konuyu böyle etik çerçevede e, e, bakabilir miyiz? De, söylediğim gibi zaten etik ve ahlak e, alanının dışında hukuk normu, bir meslek normu alanındayız. Peki, meslek normlarına bakarak hadi diyelim ki etik dedik ya da demedik meslek normlarına ya da meslek normlarına uyarsanız bu yargı sorunları çözülür e, demenin bir anlamı var mı? Şimdi esas makale bunu anlatmaya çalışan bu girişten sonra bunu anlatmaya çalışan bir e, makale ya da e, anlatmaya çalışan değil yani bir düşünce e, şeyi e, biçimi diyelim. Şimdi e, yargı ve yargı devletin baskı aygıtı yani bu e, <gülüyor> siyaset politika biliminde temel konu. Yani devletin baskı aygıtları var, yargısı var, ordusu var, polisi var. E, onunla belli bir sistemin ya da belli bir toplum biçiminin yeniden üretimini sağlıyor. Devamlılığını, sürekliliğini sağlıyor. Hukuk sistemi var, o sistemini yargı uyguluyor. E, o zaman yargı, e, hukukta yargının çementosu kullandığı malzeme, e, bizleri bir arada tutan kurallar bütünü. E, şimdi o da politik alanını ilgilendiriyor. Çünkü hukuk olması için politik bir faaliyet sonucunda hukuk ortaya çıkıyor. E, şimdi e, yargı ve hukuk alanının bu kadar yaygın sorunlarını yaşadığımız bir dönemde e, biz sorunun adına yargı ve hukukun e, e, politik sorunları Demezsek, yaygınlaşmışsa, sadece etik alanında, işte etik kurallara uyalım, uymayalım, şunu yapalım, bunu yapalım, ay bu hakim nasıl böyle karar verir, ay, o hakimi nasıl tayin edersiniz falan gibi noktalarda konuşursak, e, nasıl söyleyeyim, boşak kürek çekmiş oluruz. Tabii hoştur, konuşabiliriz o konularda da. Olayın tabii ki bir etik boyutu var e, her bir yargıcısına, avukatçısına ama mesele etik mesele değil, mesele saf siyasi bir mesele. Şimdi Evet şeyin, Ümit'in başta... Tarih çizici olarak e, araya girip söylediği ve bu yazının başında açık net ve e, e, yoruma e, elverişli olmayan bir saptama bu. Yargı ve hukuk sorunlarının çözümü etik değil, saf siyasi bir sorundur. Hatta kafiyeli evet, olur. Doğru. politiktir. Yani <gülüyor> ikisi böyle bir <gülüyor> daha. <gülüyor> olur, kafiyeli olur. Şimdi... Ama pardon ar araya girdiğim için çok özür dilerim. Ee, şeyi böldüğüm için tabii kışkırtıcılık sadece bununla sınırlı değil. Hemen e, bu tespit yapıldıktan sonra da daha sonraki makalenin giriş cümlesinde hani Belki e, dinleyicilerimiz için de kısa bir özet olabilir. E, o noktada da e, Haluk İnanınca en azından devam ederse çok çok seviniriz. E, o da şu. Ee, bu saf siyasi meselede e, ortaya çıkan sorun yani Türkiye'deki hukuk yargı alanı e, Cumhuriyet kurulduğu günden beri de sorunlu bir alandır tespitiniz var. E, en azından hani o bağlamda da e, kısa belki çünkü makalenizde çok güzel özetlenmiş kısa bir anlamda o noktada da değinirseniz çok seviniriz. Şimdi <gülüyor> böyle bir başlangıca niye gerek duydum? Yani ümidin söylediği yerden düşünmeye başladım. Ee, Türkiye'de e, yargı ve hukuk sorunlarına karşı demokratik refleks çok zayıf, yok denecek kadar az. Yani bir toplumda Batı toplumunda bizdeki sorunların yüzde biri, binde biri yaşansa çok ciddi bir toplumsal refleks olur. Bu refleks olmamasını'nın sebepleri olmalıdır. Yani maddi nedenleri olmalıdır. Önce kuruluştan itibaren bakmaya çalıştım. Ee, tabii yanlış e, a, a, anlaşılmasını da istemem. E, Türkiye Cumhuriyeti'ye çok zor koşullarda kuruldu. E, çok ciddi önderler vardı. E, Atatürk, Mustafa Kemal bunların içerisinde hepsini bir araya getirerek e, parçalanmış bir e, yapıdan, e, o Osmanlı çökmüş bir imparatorluktan bir ulus devlet kurmayı başardı bu öyle küçümsenecek vesaire bir konu değil. Bunu çizerek ya, biraz sonra söyleyeceklerim yanlış anlaşılmasın diye bunu söylüyorum. Bu öyle küçümsenecek hani kahve sohbetlerinde e, işte kuruluşta da böyle yapmışlar falan diye küçümsenebilecek bir e, e, olay değil. Yani kahve sohbeti misali ama bugünkü sorunlarımız e, başlangıcında yani yargı ve hukuk sorunlarından bahsediyorum. Benzeri diğer alanlardaki sorunlarda da belki paralellikler bulunabilir. Bu e, kuruluşumuz bizim e, e, kadro hareketi Mustafa Kemal'in başında olduğu kadro hareketi Jacobin Cumhuriyetçi bir kadroydu. E, elit bir kadroydu. Elit ideolojiydi. Şimdi e, bu kadro Cumhuriyet'i kurarken öncelikle e, kurdukları yeni cumhuriyetin e, ya da yeni cumhuriyetin kurulması ve onun korunması ön plandaydı. Dolayısıyla bu e, Kurulan hukuk sistemi de demokratik bir devlet kurmayı hedeflemedi hiçbir zaman. Neyi hedefledi? Kurulan o e, kanla kurulan e, Cumhuriyet'in korunmasını hedefledi. E, şimdi buna yanlış doğruluk kavramında bakamayız öncelikle onu söyleyeyim. Bu tarihi bir olgu. Amaçları bu idi. Çünkü aksi takdirde yok oluştu. E, bu amaçla hareket ederken hukuk ve yargı cumhuriyeti korumak üzerine şekillendi. E, cumhuriyeti ve e, Batı'dan iktibas ettiğimiz yeni hukuk sisteminin korunması üzerine şekillendi. <gülüyor> Şimdi dolayısıyla e, yani bunu e, işte yazıda bahsettim e, Mustafa Kemal 1925 Hukuk bir açılış töreninde açıkça söylüyor. Mealen sizler yeni cumhuriyetin muhafızlarısınız diyor. Hukuk öğrencilerine savcı olarak, avukat olarak görev yapacak öğrencilere. Yani Asya'yı göre cumhuriyeti korumak. cumhuriyet kurmak ve korumak. Şimdi konu cumhuriyeti kurmak ve korumak olunca e, bunu yapacak bir devlet oraya çıkınca e, dolayısıyla devlet temelli bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Devlet önceliği devletin aldığı. Yani diyelim ki Özgürlükçü bir mücadeleyle, özgürlük için savaşanların kurduğunun için özgürlükçü bir hukukun egemen olduğu bir devlet değil bizim ilk kuruluştaki devletimiz. Devletin korunması, cumhuriyetin korunması temelinde ortaya çıkan bir e, e, perspektifi var, düşüncesi var. E, bu... Doğal olarak otoriter bir toplumsal yapıyı da beraberinde getirdi. Onu yaşadık bu toplum, yaşadık. Dolayısıyla tek parti, tek adam, parti devlet kavramlarıyla ifade edilen kuruluş dönemi, merkezinde devlet olan otoriter özgürlüklere değil devlete dayanan bir sistemdir. Dolayısıyla. Özgürlükçü görüş ya da hareketlilerin gelişmesi başlangıçta mümkün olmamıştır. E, tam tersine onları yok etme üzerine şekillenmiştir devlet. Yani tehlike olarak gördüklerini tabii. Örneğin e, Terakip Berber Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası, 1924 ve 1930 deneylerinde o, o e, bugün biraz sonra belki konuşacağız muhafazakar kesimin ilk nüveleri diyeceğimiz bu ki, partilere teveccühün çok olması tabruyu ürkütmüş ve bu par hareketler partiler kapatılmıştır. Şimdi dolayısıyla kuruluş döneminin özgürlükçü bir söyleme dayanmadığını söylemekle itiniyorum. Yani yazım açısından önemli olan tespit bu. Bir, yalnız Atımlar, buna da bir, bir şey söyleyeyim ben. Bütün buna rağmen yani 1925 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Açılışında Mustafa Kemal'in yaptığı e, e, konuşmadan söz ediyorsunuz yazınızda ve şimdi de söylediniz. Ama bütün buna rağmen e, temel yasalarda 1926 işte Türk Medeni Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, hatta Türk Ceza Kanunu İtalya'dan alınan, e, bunları İsviçre'den alınan bunlar aslında e, uygar bir anlamda özgürlükçülüğü savunan ülkelerden alınmış e, temel kanunlar bunlar da e, e, hukuk sistemimize girmiş girdi ama e, şimdi burada yine bir yanlış e, bir yanılsama e, ortaya çıkıyor yani sensörliğinle ilgili değil yani bu batıdan aldığımız e, yasaların modern olması e, işte özgürlükçü olması hatta bir e, çıta sı sıçratalım 1927 anayasasına gelelim 1910'de anayasada tarihin en özgürlükçü anayasalarından birisi. Ama e, bize lütfedilen kanunlar ve anayasa durumunda neden? Bu sonuçta bu yasaların budanması, e, anayasanın e, kademe kademe ortadan kaldırılması e, 61 anayasasının e, bize açıkça şunu gösteriyor. Hukukla bir toplum özgürleşemez. Şimdi... E, e, Özgürlük için mücadele eden bir toplumun özgürlük hukuku olur. E, hukukla e, yani size e, verilen bir hukuku veren el kaldırabilir de. <gülüyor> Neyse ki e, 61 anayasası kademe kademe ortağın kaldırılmış. Evet o zaman çok ciddi hakkını yemeyelim yani de görmezlikten gelmeyelim. Çok ciddi bir siyasi e, karşı duruş var. Özellikle sol e, cenahta e, karşı duruş var e, ama kademe kademe o özgürlükçü tüm hareketler, tüm şeyler izleyerek o anayasanın verdiği haklar geri alınmış. E o zaman, e, yani bu aynı zamanda e, siyaset felsefesinin de bir e, konusu olmalıdır. Hukukla bir ülkenin demokratikleşmesi mümkün değil. Bizim bazı küçük arkadaşlarımız e, hukukla bir ülkenin demokratikleşebileceğini düşünme yanılsamasına kapılıyorlar. Yani güzel hukukumuz olursa toplumda güzel olur. Hayır, tam tersidir. Yani Hukuk mücadeleyle elde edilen hakların tespit edildiği belgelerdir. Siz ne kadar mücadele ederseniz o belgeler hukuk belgeleri anayasa olsun, e, kanunlar olsun onu e, tespit eder, ortaya koyar. E siz sanki mücadele bu arada pardon, böldüğüm için sanki bu arada yazınızda sizin de atıp yaptığınız hani böyle Süleyman Demirel'i de tam yeri gibi geldi. Değil mi? Hani 61 Anayasası için bu anayasanın <gülüyor> ülkeye bol geldiğini söylediği tam da söylediğiniz yeri. Tabii bir sonra bunu e, e, 12 Eylül e, e, Cuntasından da duyduk. O Beşgeneral'den de duyduk. Bu anayasayla bu ülke e, yani iktisadi gelişmemize elverişli olmayan bir anayasadır falan mealinde. E, o anayasanın ortadan kaldırılması aşamasında bunları biz o asker, e, asker e, yani e, darbeci askerlerden de duyduk. Dolayısıyla bu hukuk yansamasından kurtulmak gerekiyor. Tıpkı etik yansamasından kurtulmak gerektiği gibi, hukukla özgürlük gelmez. Yani gel burada bu işin bir anlamda sınıfsal temelini de hemen işaret ediyorsunuz. Ben oradan çok fazla insan bozmadan tam da bunu mesela Süleyman Demirel'in, sonra generallerin bu 61 Anayasa ile ilgili. Kullandıkları bu bol geldi lafını ee, siz diyorsunuz ki devletin yukarıdan aşağıya inşa edilmesi ve siyasi elit tarafından yönetilen 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası deneyi şerif madinin deliliyle diyorsunuz. Osmanlı Cumhuriyet tecrübesi elinde siyasi idari ve kültürel gücü elinde tutanların merkezle yerel kültür, heterodoksi ve eşrafın gücünün ünlü simgeleyen çevre arasında sürekli mücadelesi anlamında değerlendirilmelidir diyorsunuz ve ekonomik ve siyasi haklar temelinde ikinciler lehine bu siyasi nitelikten dolayı büyük bir hareketlilik yaratmıştır diye de bir tespitiniz var. Evet, yani o e <gülüyor> yıldığı yazarken tabi eski okuduğum eserleri de baktım yani çok kaynak var bunlar benim tabi tespitlerim değil bu ben e, yapılan tespitleri e, yargı ve hukukalarını da biraz daha yoğunlaştırdım bu etik meselesinden dolayı. Yoksa o kadar zengin bir e, tarih e, çalışması var ki akademik dünyamızın, e, siyasi aktörlerimizin. Yani e, bunlar e, duruyor kenarda yani ve arada referans olarak keşfedilmeyi bekliyorlar. Yani merkez ve çevre e, Şerif Mardin. ...merkez ve çevre çatışması olarak... ...o bir akademisyon olarak ifade etmiş... E, biz bunu kurucu kadro... E, ...ve... E, ...işte yavaş yavaş... E, ...kurucu kadronun etrafında oluşan... Cumhuriyetçi kesim ve muhafazıgâr kesim... E, ...genelde gücünü... ...taşlarından alan muhafazıgâr kesim... ...gerilimi olarak... E, ...hem cumhuriyetin... ...geçmiş tarihinde yaşadık hem daha ...hala yaşıyoruz... E, ...Şerif Maden'in o tespiti o açıdan önemli... E, konuya baktığınız yere göre isimlendirmesi değişiyor bu şeyler. Evet, bu belki o arada evet, şeyini vurgulamak gerekebilir. Yine yazınızdan tabii ki yazıda o kadar çok hani böyle tartışacağımız konu başlıkları var ki bu dünden bugüne e, süre giden hukuk e, sorunu meselesi de aslında e, ciddi bir emekle kısaca bir özetlemişsinizdi e, Özellikle e, bu olağanüstü yargı rejimine yani Türkiye neredeyse ...olağan bir yargı rejimi e, diyebileceğimiz uzunca bir tecrübeye sahip değil e, gözüküyor buradan. E, mesela ben çok hızlı bir şekilde yine an, anlatımınızı bölmemek için dinleyiciler için özettim. diyorsanız ki zaten olağanüstü yargı rejimleri hukukun denetimsiz askıya alındığı... ...idarenin hukuka aykırı işlemlerin denetlenemediği dönemler olarak düşünebiliriz. O zaman... Bir yakın tarihe baktığımızda 20 ile 31 arası sıkı yönetim evresi e, olarak belirtiyorsunuz. 40 ile 47 yine bir sıkı yönetim evresi. 1955 ile 60 yılında yine bir sıkı yönetim evresi. Yani hukukun askıya alındığı dönemler. 84-87 evresinde defakto sıkı yönetimleri e, belirtiyorsunuz. E, 1960'da 27 Mayıs'ta yine bir defakto sıkı yönetimi Altını çiziyorsunuz 12 Mart muhtırası 12 Eylül 1980 defakto sıkı yönetimi ardından olağanüstü hal rejimi dönemleri 84-91 e, ANAP iktidar dönemindeki e, alanı belirtiyorsunuz 92-94 DHP-SHP iktidar döneminde e, belirttikten sonra tabi son dönemde AKP döneminde aldığımızda Cumhuriyet döneminin neredeyse büyük bir bölümünün olağanüstü yargı rejimi altında ...geçlerin altını çiziyorsunuz. Mesela şöyle söyleyelim... ...biz bundan hukukçular olarak şöyle başlamalıyız... ...er konuşmaya... <gülüyor> ...yani biz etikmetik diyoruz... ...politik diyoruz... 100 yıllık bir cumhuriyet tarihimizin yaklaşık 75 yılı... ...olağanüstü <gülüyor> rejim altına geçmiş... E, ...bu toplumda... ...biz zaten normal denen şeyi... ...hiç görmemişiz ki... ...yani e, o basit davalar dışında... ...özgürlükler alanında... ...özellikle... E, ...biz... Evet çok büyük bir başarı, yüzyıllık cumhuriyet deneyimi. Ama biz bunun dörtte üçünü, yaklaşık nefes al alınamayacak dönemlerden, nispeten hani çok katı otoriter rejimlerden, hani bugünkü gibi biraz daha farklı topluma sisteme yedirilmiş otoriter sisteme kadar çeşitli versiyonlarını görerek neredeyse normal dönemi bilmeden yetiştik doğduğumuzdan itibaren bir düşünelim. Yani tam ben... burada tam burada aslında toplumu ve muhafazakar iktidarın bütün bu söylediklerine rağmen yani kaçırdığı büyük fırsat AKP iktidarının birinci dönemi diyorsunuz ama burayı e, yani bu fırsatı değerlendirmeden bir müzik arası verelim. Ondan sonra da e, devam edelim. 95.0 hukuk güvenliği programında bu hafta Ümit Altaş'la birlikte Haluk İnanıcı'yı e, konuk ettik ve e, yargı sorunlarının çözümünde mesele yargının tarafları olan avukatlar, yargıçlar, savcıların etik davranıp davranmaması meselesi mi yoksa başka bir şey mi? Bir, bir anlamda hukuk ve yargının demokratikleşmesinde. Muhafazakar çoğunluğun rolü nedir ee, başlıklı yazıyı değerlendiriyoruz yazısını Haluk Yancı'nın. Evet bu e, birinci bölümdeki e, çizdiğimiz Cumhuriyet'in kuruluşundan itibarenki olağanüstü yargı dönemleri sonrasında e, toplumun ve muhafazakar iktidarın kaçırdığı büyük fırsat AKP iktidarının birinci dönemi demişsiniz. Bunu ve bir de bunun e, toplumsal ve siyasi sebeplerini anlatmak için söz sizde Alipçım. Şimdi de e, ben e, e, yani ben değil tabi yanlış e, başlangıcım. E, AKP'nin ilk başlangıç döneminde e, özgürlükçi rüzgarı yani askeri vesayet ya da vesayet e, makamı olan orduya karşı özgürlükçü söyleme arkasına aldığını, Avrupa Birliği'ne giriş sürecini, hızlandırma konusundaki olağanüstü çabasını hatırlayalım. Şimdi genelde şablonlarla bakıldığı zaman, efendim işte şu parti takiye yapıyor, bu parti bilmem ne yapıyor, zaten baktığınızda hep aynı şeyi görüyorsunuz, hakenizi haklı görüyorsunuz filan. Bu tabii bize toplumu anlamak için, ee, değişimi, gelişimi anlamak için hiçbir imkan vermez bu tür bu işler. Ben bu ilk 10 yıllık dönemin takiye olmadığını gerçekten vesayet makamına karşı, e, orduya ve e, diğer sivil e, birlikte içe geçmiş bir vesayet makamına karşı e, özgürlükçi rüzgarı arkasına alma olarak değerlendiriyorum. Muhafazakar AKP Partisi'nin ilk dönemdeki çıkışına. E, nitekim ilk e, ee, özellikle e, 2007 parti kapatma davası işte parti kapatma davası mesela AKP'ye karşı yapılmış e, vesayet rejimi tarafından yapılmış bir atak haklı yanları da olabilir ama kapatma başka bir şey yani e, suçlamaların e, maddi bazı şeyler olabilir dayanakları ama parti kapatma başka bir değerlendirilmesi gerektiği bir konudur o parti kapatmayı gerektirmez e, şimdi o parti kapatma vergi ve analiz süreciyle birlikte AKP'nin değişmeye başladığını ve 2010'dan sonra bana göre referandumdan sonra artık yeni bir e, yavaş yavaş kendi içinde de parti içinde de özgürlükçü e, ya da insan haklarına dayala, dayalı dili benimseyen kadroların tavsiyesi ve yeni bir forma doğru gidişini görüyorum ben baktığımda ki bu konuda çok sayıda e, e, insanda yazılar yazdı, makaleler yazdı. Şimdi e, bu süreç. Yani Avrupa Birliği'ne entegre olma talebinin muhafazakar kesimden gelmesi çok önemli bir konu. Ee, aslında e, tabi bu sadece AKP özgü de değil. Yani daha önceki tarihe baktığımızda Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası da özgürlükçü söylemi. Ee, tek e, kadronun otoriter söylemeye karşı e, e, tercih etmişlerdi o bu söylemi ve kullanmışlardı. Demokrat Parti de Hatırlayalım Demokrat Parti'nin ilk çıkışı 1947 hürriyet misakına dayanır. Adı hürriyet misakı. Sonra gele gele dönemin sonunda e, devletçi otoriter mirasa e, misaka e, sahip olmuş oldu parti. Yani e, e, muhabbetliker kesimde e, her iktidara talip olmada önce özgürlükçü söyleme dayanmaları da bir ritüel aynı zamanda. Ama AKP döneminde sonra bu ritüeli terk etti örneğin DDP diğerlerinin öyle bir imkanı olmadı kapatıldıkları için. AKP'nin ilk döneminde ben e, o değişen yasalarımızı düşünün, yani ceza kanunu ve CMK değişti e, 2005'te e, gerekçelerini okuyor. Yani gerekçe kısmındaki genel gerekçeyi Avrupa Birliği'nin sadece şekli olarak bir Avrupa Birliği'ne katılma değil özgürlükçü söyleminin bir beynisendiğini açıkça görürüz. Ceza kanununun ceza cezalandırma değil özgürlükleri koruma amacıyla çıkarıldığını söyleyen bir dili vardı ceza kanununun içindeki bir sürü antidemokratik hükme rağmen. Şimdi ben o ilk genelde... bu, bu çok ilginç bir saptama. Ee, ben de bazen bunu e, mahkemelerde, duruşmalarda söylüyorum. Yani bir ceza kanununun hani insanları cezalandıran kanun gibi algılanan bir ceza kanunu ki böyle değil tabi Birinci maddesinde ki bizim eski 765 sayılı ceza kanunda böyle bir şey yok. Bu o, ceza kanun amaçlarından birinin insanları cezalandırmak değil, hak ve özgürlükleri korumak için yapıldığı söyleniyor. Bu tespitiniz önemli ve bir de ceza muhakemesi kanunu ile ilgili yaptığınız bir tespit var. Onu da sizden dinleyelim. Şimdi ee, e, bu 10 e, yıllık dönem bence Türk toplumunun kaçırdığı tarihi bir fırsat. Yani Çünkü özgürlük e, 27 Mayıs'ta denendi. Bir elit, Jacoben elit tarafından işte size en güzel anayasa e, denilmekle de gelmiyor özgürlük. E, e, toplumda mücadele refleksi kuruluştaki gelen o süreçlen, süreçlenen zayıf. E, ama Toplumun çok önemli bir kesimini, çoğunluğunu temsil eden, hani %70'inin muhafazakar olduğunu düşünelim, bir kesimin özgürlükçü dili benimsemesi ve devam ettirmesi, yasalara geçirmesi, anayasa değişiklikleri yapması hatırlayalım. Yapılan anayasa değişikliklerini 10 yıl içerisinde e, çok ciddi bir süreçti, çok ciddi bir kazanımdı bu toplum için. E, ve o heba edildi. Nasıl heba edildi? Başka bir konu, yani bir tartışma konusu. Evet. 2003'teki, 2003'teki e, anayasanın 90. maddesinin sonuna eklenen bir madde mesela e, e, Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmelerinin iç hukukun üstünde yer alacağına ilişkin bir düzenleme bu. Yani iç hukukta anayasayla ve de e, efendim diğer yasalarla çelişme halinde Uluslararası usulüne göre kabul edilmiş Uluslararası insan Hakları Sözleşmesi'nin e, öncelikli olduğunu ve buna ilişkin Uluslararası insan Hakları Mahkemelerinin verdiği kararlarının e, öncelikli olduğunu düzenleyen bir e, anayasa değişikliği. Bu çok önemli bir, bu ta, hukuk tarihimiz açısından çok önemli bir şey. Şimdi... Muhafazakar kesimin bu süreci, e, yani özgürlükçü bir e, e, yapılanmanın, değişmenin... ...ya da özgürlükten yana, e, daha nispeten daha özgürlükçü bir yapıya geçişin... ...öncülüğüne e, e, soyunmasının önemli bir olay olduğunu tespit ettim yazıda. E, şimdi e, tabii e, muhafazakar kesimin bu özgürlükçü söyleme sahip çıkmakla beraber muhafazakar kesim olarak ciddi sorunları var. Ee, ona değindim. Yani yazıda bir e, anlamda. Ona da birkaç cümleyle şöyle e, ya da daha önce tek e, CHP'den sonra bu ülkeyi bugüne kadar hep muhafazakarlar yönetti. Ya da muhafazakar dünyanın temsilcileri yönetti diye. Unutalım. Ecevit'in e, işte, topal iştidarını ya da bir iki koalisyonda CHP'nin yer almasını e, bırakalım, kenara koyalım e, CHP'nin yer almasını. E, Muhatazakarlar yönetti. E şimdi muatazakar dünyaya düşen çok ciddi bir e, siyasi değerlendirme sorunu var şu anda önümüzde. E, sol canah kendini eleştiriyor, kavga ediyor, tartışıyor, e, nerede yanlış yaptık diyor, birbirine suçluyor, kendisini suçluyor, öz eleştiri yapıyor. Orada bir hareketlilik var. E, Toplumdaki e, çarpıklıklarla ilgili. Ama bu toplumu e, yaklaşık 70 yıldır yöneten e, muhafazakar dünya, bugün mesela sadece konumuza gelelim. Hukuk ve yargıya bakıp biz 70 yıl yönettik bu ülkeyi. Bugün hukuk ve yargı böyle bir hukuk ve yargı. Nasıl bir hukuk ve yargı diye e, baktığında neler görebilir? Yani bu e, Öyle bir sistematik yoksunluk var ki şu anda hukuk ve yargıda değer yoksunluğu var ki sadece başlıklarını söyleyeyim Bir sorunumuz var yani hukuk ve yargıda hukuki değer sorunumuz var siyasi bilincin düşüklüğü sorunumuz var yargının kendi iç baskı sorunu var yasama organının üstünde baskısı var yürütme organının baskısı var hukuk eğitiminin sefaleti var yargı sücelerinin yoksunlukları var. Ee, Yargı ve hukuk tasarım sorunları var Yani tasarım derken sadece Manangozluk meselesi değil Üstte durma altta durma Kendini devletin memur olarak görüyor hakim ve savcı Halbuki hakim ve savcı e, Devletin Bir devletten maaş alan Bir insan olmakla birlikte Bağımsızlığı teminatına al, al, alınmış olan Özel bir devlet aktörü Ve bunun dışında altta bu hukuk sefaleti de diyebiliriz belki buna. Altında bunu destekleyen çıkar e, motivasyonu var. E, işte bakıyorsunuz bir yargıç bir karar veren yargıç bir yere gidiyor. Göz, göz göre göre oluyor. Yanlış hukuki karar veren, anayasa mahkemesi kararını dinlemeyen, Avrupa İnsan Hakları Hakkı dinlemeyen bir karar terfiyen atanıyorsa burada artık etikmetik sorun falan değil. Başka yani dediğim gibi siyasi bir sorun var. E korku var. A, yargı aktörleri patır patır istifa ediyor, mater oluyorlar, kaçıyorlar. Şimdi böyledir dünya. Halukcuam e, özür dilerim. Bu konuya ilişkin çok önemli bir saptamanız daha var. Yani tarih sanki tekerrür ediyormuş gibi. Çünkü diyorsunuz ki CHP devletçiliğine karşı serbest ekonomi anlayışını e, savunan De Demokrat Parti, İnanılmaz farklı kazandığı 1950 seçimlerine e, de yani değişik aldıkları oy aldıkları yerleri e, ifade ediyorsunuz. CHP'nin doğudan aldığını ve e, Demokrat Parti'nin e, kalkınmış batı bölgelerinden aldığını oyu söylüyorsunuz ve diyorsunuz ki 54 seçimlerinden sonra Demokrat Parti'nin başlangıçtaki özgürlükçü dilinin yerini baskıcı ve otoriter söylem ve uygulamaya bıraktığını görüyoruz. Hatta diyorsunuz ki gelir gelmez ele geçirdiği devlet aygıtlarını bu kez muhataplarını sindirmek için kullandı. Öyle ki baskı ve şiddet yaygınlaştırılmaya basın siyaset alanında faaliyetleri sindirmeye hatta iş inönünün gezilerinde taşlı sopalı saldırılara kadar vardırıldığını ve 6-7 Eylül olaylarını anlatıyorsunuz. Şimdi de bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk baştaki bu özgürlükçü insan haklarını savunan söylemlerinden sonra gelinen noktaya işaret ediyorsunuz. Burada kalmıştınız sanıyorum. Şimdi tabii e, yazı da esas olarak bu e, yani e, bir e, 100 yıllık Cumhuriyet Hane'ye 75 yılını yaklaşık. Olağanüstü rejim altında nefessiz geçirdiğimizi, nefes almanın bile e, problem olduğu, suç olduğu e, ya da e, e, toplumsal mekanizmalarla cesaretsizliği teşvik edici, yani özgürlüğün aleyhine geliştirici bir rol oynadığını e, söyledim e, ya da gördüm, böyle gördüm. Şimdi e, gerek kuruluş ideolojisini, gerekse muhafazakar... Muhaf Hükümetler döneminin, iktidar döneminin ortak özellikleri var. Yani şimdi bugün birlikte işte diyelim ki kuruluş ideolojisine sahip çıkan, kendini belki de cumhuriyetçi olarak adlandırılan bir kesim muhafazakar e, iktidara eleştiri yöneltiyor vesaire geçmişi geriye getirmekten bahsediyor. Şimdi o geçmiş, e, yargı, tabii yargı yoktur sınırlı olarak söylüyorum değerlerde de paralel şeyler yapılabileceği ya de farklı değerlendirmeler. Ya yani geçmişte anlatmaya çalıştım. Yani yukarıdan aşağıya bir hukuk yargı ve hukukun sopalarak kullanıldığı zaman zaman kanun devleti bile olunmadığı bir uygulama dönemi var. Ee, onun o dönemde kendi meşruiyet sebepleri olabilir olmayabilir o siyasi değerlendirme konuları onun dışında ben objektif fotoğrafa bakıyorum şimdi bu fotoğrafta e, bu ortak yanları görmezsek e, bugün ne muhafazakar kesimi kendi e, iç eleştirisine davet edebiliriz samimi olarak biraz evvel çizdiğim fotoğraf muhafazakar zihniyetin ürünü e, ama aynı bugünkü yargılık sorunlarının daha küçük Benzerleri önceki dönemde de vardı. Eğer samimi olmazsak sanki önceki dönemde yargı ve hukukta hiç sorun yoktu şimdi oldu her şey gibi bakarsak bir kere müşterek konuşma dili geliştiremeyiz. İki e, muhafazakar kesimi yüzde yetmişini temsil eden bu toplumun muhafazakar kesimi iç muhasebeye davet edemeyiz. Samimi olarak davet edemeyiz. Dolayısıyla e, toplumsal iletişim kanalları komple kopmuş olur. Ben bu ortak yanın altını çizmeye çalıştım. Ee, yani olağanüstü dönemde yaşadık uzun süre her iki rejimde de. E, bir türlü reaya mensupluğundan vatandaşlığa terfi edemedik. Bu ülkede bir vatandaş korkmadan hakkını böyle cesurca e, arayabildiği dönemler çok sınırlı dönemler. E, Yargıçların devlet karşısındaki vatandaşın davasına ben devleti koruyorum e, yerine. Ya vatandaşın e, hakkı ilerlemiş devlet tarafından vatandaşımı korumalıyım e, düşüncesinin geliştiği ve mahkemede bu amaçla kurulmuş zaten idare mahkemesi vesaire e, e, benimsendiği dönemleri çok kısa sürelerde görebildik nadir dönemlerde görebildik e, otoriter rejim kanıtlanmış durumdaydı her iki dönemde de muhafazakar kesimlerin sadece karşı çıkanlar işte e, sol diyebileceğimiz ee, zaman zaman e, oyunu bozma gücü olan ama zaman zaman oyunu etkileme gücü sınırlı olan sadece hakikati doğruyu söyleme e, çabasında olan mücadele eden e, kesim dışında vatandaşlığa terfi edememek devlete devlet baba olarak bakmak e, halbuki devlet bir e, tüzel kişiliği hukuki anlamda olsa da siyasi anlamda tüzel kişiliği yok da devlet e, temsil ettiği sınıfların çıkarını koruyan bir aygıttır. Ee, e, ondan sonra olağanüstü sürecim, hani diyoruz ya 25 yıl e, yani yüzyılın 75 yılı olağanüstü sürecimde geçtik. Sanılmasın kalan 25 yılda özgürlükçü böyle özgürlük şarkıların söylendiği bir dönemde geçti. Ve o dönemde de ya hukuk krizi çıktı, ya kriz hukuku uygulandı. Yani real hukuk sistemi zaman zaman uygulandı, zaman zaman uygulanmadı aracı için bu döneme bu dönem bunlarla ilgili genel bir saptamanız var Diyorsunuz ki ülkemizde demokrasi bir anlamda hukukla özdeşleştirerek yani bu nitelemeyi e, yapıyorsunuz gibi geldi bana ağırlıklı olarak toplumsal kesimlerden birinin Sadece kendi egemenliği için talep ettiğimi kendisine layık gördüğü demokrasiden ibarettir. Ve bugünkü muhafazakar kesiminde hukuk ve yargıyı kullanma biçiminin kuruluş dönemi ya da kendinden önce iktidar olmuş muhafazakar blokların hukuk ve yargıdan, yargısından farklı değildir. Türk toplumunun hukuk ve yargı sisteminin demokratikleşmemesinde bu olumsuz ortak faydanın önemi ne dikkat çekmek istiyorum diyorsunuz. Evet, durum budur. Yani bu saydığım ortak yönlerde bu yani e, bu, bu ortak temelden kaynaklanıyor. Şimdi mesela e, bu söylediğim e, konu hem muhafazakar kesim için hem kendisler diyelim ki cumhuriyetçi olarak adlandırabilecek kesim içinde yani her her taraf yani taraflardan biri için diğer taraf sanki yok edilmesi gerektiği bir ölüne gibi yani. Cumhuriyetçiler muhafazakar kesime tahammül edemiyor ya da onları e, aynı kuruluş döneminde olduğu gibi zapturat aldın alınmasını arzu ediyor. E, muhafazakar kesim e, cumhuriyetçi kesimi ya da aslında muhafazakar kesimde böyle bir şey yok da şu anda diyelim ki egemen dil olarak o ortaya çıkmaya başlıyor. Cumhuriyetçi ya da laik diye tabir ettikleri kesimleri düşman olarak görüp onları sindirme yapmak e, sindirmeyi normal karşılıyor. Şimdi bu anormal bir olay. Yani bu toplumda e, bugün işte zaten e, yazının sonunda da ona değinmeye çalıştım. Bu e, kilidi nasıl açacağız? Nereden başlayacağız? Yani e, 2-3 dakikada ondan bahsedeyim. Bu olumsuzluklardan böyle bir olumlu şeye doğru ...geçmiş oluruz, Arada konu şu çok, çok çok seviniriz. Çünkü e, aslında şöyle bir şey... ...ortamlarda havalı olarak söylediğimiz... ...hukuk tarihimizi... ...75'ini e, olağanüstü yargı dönemlerine verdiniz. 5-10 senesine zaten krizlere gitti. E, elimizde neredeyse olağan... ...bir hukuk meselesini konuşacağımız... E, ...5-10 senelik bir şey kaldığı gibi gözüküyor. E, kötü, yani Bir de tabii şeyden bahsettiniz... ...hukuk ve yargıcın araç olarak... Devamlı artı kullanılması ve bunun da bir örfü bir alana da dönüşmesi e Kötü tablo olduğu aşikar ama bu kötü tabloda da tabii ki böyle daha umut dolu bir yazının sonu var Bu kötü tablodan çıkışa dair Evet zamanımız duyarak... çok az kaldı Onu da Haluk evet. çok kısa bir özetle lütfen yaparsa Ama belli ki biz bunu bir program daha yapmamız gerekiyor bu Haluk'un yazısını Şimdi muhafazakarlık e, tabii bir e, siyasi hareket olarak ya da bir düşman olarak e, algılanabilecek bir konu değil. Onu da ifade etmeye çalıştım. Genelde sağ düşünce olarak yani sağ düşünceye ait olarak bir kavram olarak e, şey yapılır. Muhafazakarlık değerlendirilir. E, i̇şte milliyetçilik, e, muhafazakarlık ve İslamcılık e, bizim Tanıl Boran'ın tasviriyle Türk sağının birbirine dönüşebilir oluş biçimleri. Yani çok e, açıklayıcı da bir şey aslında. Dönem dönem milliyetçilik ağır basabilir. İslamcılık ağır basabilir. E, bazen şimdi olduğu gibi ikisi bir araya gelebilir. E, i̇şte iktidarda. E, daha doğrusu e, sağın müşterek e, asgari en geniş müşterek zemini muhafazakarlık. E, şimdi biz muhafazakarlığı yani iyidir, kötüdür filan gibi değerlendirme durumunda değiliz. Yani böyle bir va vaka var. Bu toplumun 170'i muhafazakar tarihinden işte bahsettik. E, Kuruluşu eminatel konseptleri var. Öncesinden var. Ama Türk muhafazakar kesimi e, modernizme karşı olan bir muhafazakar kesim değil. Yani e, cumhuriyetçi kadroyla beraber gelişiyor aslında. Yani ne terakkiperver Cumhuriyet Fırkası serbest Cumhuriyet Fırkası modern dünyaya, modern anlayışa e, karşı değil. Yani dini esaslarla toplumu yeniden düzenleme hedefi yok. E, kuruluştan itibaren böyle gelişmiş. Kuruluşla birlikte doğmuş muhafazakar kesimde. E, yavaş yavaş gelişmiş, büyümüş. İlk kendini ifade etmesi sistematik olarak işte Demokrat Parti zamanında. Dolayısıyla... Muhafazıkar Kesem'in bir kere şeriata dayalı, İslam'a dayalı bir devlet tasavvurundan hani yüzlerce yıldır var olan bir şeyin temsilcisi gibi görmek bence yanlış olur. Bu konuda çok ciddi. Erik von zülken'in ki bu konunun en uzmanlarından birisi bölgemiz konusunda yazılarından da esinlenerek söylüyorum. Bir kere Modern, cumhuriyetle birlikte doğmuş bir muhafazakar kesim var ve cumhuriyete karşı olmamış. Dikkat edin, Karakipayber Cumhuriyet Fırkası'nda cumhuriyet kelimesi var. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda cumhuriyet var. Cumhuriyete karşı olmamak bir anlamda muhafazakar kesimin modern dünyayla uzlaşabildiğini gösteriyor. E bugün zaten biz bunu görüyoruz şu anda sanayide, ekonomide olsun. Alokcuğum. Bu... Alok İsterseniz artık e, son bir şey söyleyelim e, ve bence gelecek haftada bu konuyu konuşalım. Peki. Bu muhafazakar kesimin biraz evvel e, anahtarına çizdiğim fotoğrafı e, kendi e, iç muhasebesi e, yapması e, mümkündür diye düşünüyorum. Yani bugün bile zaten bunu görüyoruz. İktidarda olan muhafazakar kanat var. olmayanlar var. İnsan haklarına İnsan hakları hukukuna dayalı bir muhafazakar görüşün ağır basabileceğini e, yüksek ihtimalli olarak görüyorum e, tüm olumsuz görüntülere rağmen. Evet ee, gelecek hafta e, yine bu konuya devam etmek üzere hem dinleyicilerimize e, hem de e, radyodaki <gülüyor> emeği geçen arkadaşlarımıza hoşçakalın diyelim e, yeni bir programda görüşmek üzere.